Ayşe Bura ve Çağlar Keder'le Sosyal Politika Forumu'ndan. Günaydın Çağlar. Günaydın. Günaydın. Günaydın abi. Tarım konuşalım demiştik bugün. Ee, tarım konuşalım demiştik. Ben aslında biraz daha e, Türkiye'de tarımla ilgili bir şeyler söylemek istiyordum ama... E, ...bu haberler... E, ...insanın her gün düşündüğünü biraz değiştiriyor. Evet. Ee, onun için biraz daha genel başlayalım. Ee, önce bu Obama meselesinden biraz bahsetmek istiyorum. Ee, Obama korkunç bir düş kırıklığı yaratıyor. Farkındasın sen de. Evet, bu sabahta biraz onun üzerinde durmaya çalıştık. Evet, <gülüyor> evet e, yani kendinden beklenen hiçbir şeyi yapmıyor... Çok böyle tuhaf bir tavır içinde her şeye uzaktan ve gayet böyle soğuk bir şekilde bakıyor. Bütün kendisini destekleyenleri düş kırıklığına uğratıyor. Yani bu çok böyle daha süre sürecek bir düşkırıklığı. Çünkü biliyorsun çok gençler bu işe çok sarılmışlardı Amerika'da ve de bu yani siyasetten uzaklaşmaları, soğumaları anlamına gelecek. Ve de yani bütün bu kararları işte bir takım güçlü insanların eline bırakmak, özellikle tabii Wall Street'in. Onun için tuhaf bir durum. Yani üzüntü gerektiren bir durum. Evet, Yohan Hari'nin oldukça ayrıntılı bir makalesi çıkmıştı. Bilmiyorum gözüne çarptı mı? Yani tamamen büyük işte lobilerin hem her konuda yani sağlık reformu konusunda da evet. diğer iklim Kopenhag'da alınacak tavırlar konusunda da ve diğer savaş konusunda da her, her konuda, açıdan evet. bu büyük şirketlerin kontrolünün kırılamadığını kırılamadığından öteye sanki öyle bir e, niyeti de yok gibi gözüküyor evet. yani, teslim e, olmuş gibi Çok birçok insan bunu söylüyor kendi yandaşlarının istediklerini yapmaktansa e, karşısında olanlara taviz vermeye çok daha yatkın e, yani böyle bir tuhaf bir şey var kafasında bir e, karşıdakilere taviz vererek onları yanıma çekelim türlü bir e, düşüncesi var galiba fakat yanındaki yani kadroyu, etrafındaki hemen onu en çok destekleyen kadroyu da yavaş yavaş düşlüyor. Dediğim gibi çok tuhaf bir durum. Ve bu üç sene daha böyle giderse sonunda nereye gideceğimiz bilmiyorum. Ben Jones mesela çok önemli bir kayıp olarak gitti. çevre Onun bütün çevre organizasyonlarını yapan çok evet. önemli biriydi Ben Bugün Jones. biliyorsun bir de şey gitti. Bu Greg Craig yani bu Guantanamo'yu kapamakla e, felendirilmiş e, çok yakın bir arkadaşı hem de onu da böyle hiç, seremonisiz e, kapıya koydular. Hmm. Tuhaf yani her neyse bunun e, tarımla ilgili şöyle bir şey, e, dolaylı bir ilişki şu e, bu Wall Street'in e, isteklerini yapmaya devam ediyor. Ve de Wall Street ile ilgili bütün bu içinde hala bulunduğumuz krizi ortaya çıkan spekülatif çılgınlığı denetlemeye biraz olsun bunu daha bir sıkılaştırmak yani kuralları bu çılgınlığı azaltmak için hiç böyle bir şeye yatkın değil. Ee, tamam çok fazla radikal bir şey beklenmiyordu ama e, Beyaz Sarayı bütün bu Goldman Sachs'ten gelen Wall Street adamları ile dolduracağını kimse düşünmüyordu doğrusu. Evet yani Larry Summers başta olmak üzere pek evet. çok. Yani şimdi öyle bir durum var ki bu, bu kriz öncesi noktaya tekrar geri geliniyor yavaş yavaş. Yani ortada hala çok büyük paralar dönüyor. Ee, ve de e, bu büyük paraların nereye yatırılacağı tam belli değil. Çünkü standart araçlar kafi değil. Yani hisse senetleri, tahvillerdi falan ya altın hiç olmazsa ne bileyim, sanat eserleri, tablolar vesaire. Bunlar kafi gelmiyor. İşte zaten bu yüzden kriz çıktı biliyorsun. Artık bu yeni derivatifler, yeni araçlar ortaya çıkmıştı. Ondan sonra onun yanında işte petrole e, yatırım yaptılar. Muazzam spekülasyon oldu hatırlıyorsun büyük evet, fiyatlar tabii. ortaya çıkmıştı. Onunla beraber bir de e, 2008'in e, bahar aylarında hatırlayacaksın çok yüksek gıda fiyatları ortaya çıktı. E, pirinç ve buğday birçok ülkede. İnsanlar sokaklara döküldüler. Büyük isyanlar 30 küsur ülkede evet. yer almıyorsa isyan oldu. Aynen öyle. Çünkü fiyatlar hakikaten 2-3 misinde çıkmıştı. Ayrıca birçok ülke bu durumu görünce ihracat yasağı koydu. Tayland'den mesela pirinç ihracı yasaklandı bir müddet. Ondan sonra da büyük herkes önlem almaya falan e, çalıştı. Ama sonunda anlaşıldı ki meğerse bu tamamen bir spekülasyon olayıymış. Yani aynı e, balon e, meselesinin olduğu ortaya çıktı. petrolde olduğu gibi. Birdenbire fiyatlar düştü. Yani 2008'in Nisan'ı Mayıs'ıydı galiba bu e, fiyatların en yüksek noktaya ulaştığı. Evet. Ondan sonra 1-2 ay içinde yarıya düştü fiyatlar. Yani demek ki tamamen bir şeymiş olay. Bir bu vadeli piyasaların içinde yani bir futures market dedikleri olayda spekülasyon yapan, bu biraz önce sözünü ettiğim ortada o kadar çok para var ki nereye koyacağını bilmiyor insanlar. Bu arada işte pirinçle buğdayla da... Orada işte, da kuma, kumar oynamışlar. Kumar oynamışlar, aynen Hı. öyle. Şimdi tabii bu... bu <gülüyor> Yani bunun kendi bu spekülatif piyasaların denetiminden çok öteye bir takım etkileri var böyle bir olayın. İşte gördüğümüz gibi bu dünya gıda piyasası, piyasasını, işte insanların aç kalması filan ortaya çıkardı. Dünya gıda piyasasını tamamen değiştirdi. Şimdi ona göre herkes bir takım önlemler almaya çalışıyor, onu anlatacağım. Şimdi bu spekülasyon olayı bir başladıktan sonra tabii bu hoş geliyor insanlara hızlan hızla çok büyük paralar yapıyorlar. O yüzden de bu böyle periyodik olarak tekrar gündeme gelsin istiyorlar. Yani bu işte gıda sorunu vardır, petrol azdır filan gibi. Petrolde biliyorsunuz herkes biliyor işte bir şey çıkmıştı dünyada kısıtlıdır petrol. Sonuna geldik. O yüzden bundan böyle işte Mad Max durumu çıkacak ortaya gibilerden yani hiç böyle bir damla petrol için insanlar birbirlerini öldürecek diye böyle arada bir periyodik olarak petrol fiyatlarını yükseltiyorlar. Şimdi böyle bir şey yok aslında dünyada neyse bunu geçelim. Ee, ama diğeri bu gıdayla ilgili olan olay yani standart mal tuzcu argüman. Nüfus o kadar hızlı yükseliyor ki gıda eğitimin buna kâfi gelmesine imkan yok o yüzden nasıl olsa bir kriz çıkacak. Bu krize göre de kendimizi şimdiden sağlama alalım. Yani gıda fiyatları yükselecektir vesaire gibi bir argüman. Şimdi bu tabi buna aslında baktığımız takdirde pek böyle bir şey olmadı. Zaten bunu çoktan beri biliyoruz. Yani bu Marx ve Engels biliyorsun Maltes'a çok böyle gayet alaycı bir şekilde ve de çok kızarak bunun üzerine bir şeyler yazmışlardı. E, nüfus artışına baktığımız takdirde dünya nüfus artışı aslında e, çok hızla düşüyor. E, yani bütün o şey rakamları, işte efendim, çok hızlı büyüyor falan rakamları aslında e, yalan. E, çok hızla düşüyor. Mesela e, bundan 25 sene önce %2 iken yılda büyüme hızı nüfusun bugün %1.14. Yani gerçekten e, bu nüfus dönüşümü dedikleri olay hızla oluyor. Ve de muhtemelen de 20-30 yıl içinde nüfus sabitleşecek. Evet, stabil hale gelecek. Evet, e, ne, nerede olur bu? 8 ile 9 milyar arasında bir yerlerde olacak ama nerede olacağını bilmiyoruz. E, çünkü yani tahminimizden daha hızlı düşüyor nüfus artışı. Şimdi bu... E, Gıda kısmına baktığımız zaman yani dünyada gıda üretimi ne durumda diye baktığımız zaman bu da yani son işte 50 yılda filan sürekli olarak kişi başına gıda üretimi artıyor. Dolayısıyla orada da bir sorun olmadığı ortaya çıkıyor. Yani bu ne demek? Ya ortaya tarıma katılan yeni arazi çok hızlı büyüyor veya da üretkenlik büyüyor. İkisi de oluyor tabii. Yani hem tarımda üretkenlik hızla büyüyor hem de yeni toprak da katılıyor tarıma. Dolayısıyla da kişi başına gıda üretimi de devamlı artıyor. Yani demek istediğim şu aslında böyle bir mutlak anlamda bir gıda krizi finansör konusu değil. E, o nedenle de e, aslında bu e, gıda krizi türü bir şey olduğunu söylersek 2008'in başında bu dediğim gibi ya tamamen spekülasyonla ilişkili yahut da bir e, dağılım problemi, bölüşüm problemi e, söz konusu olabilir ama burada tam e, iknaci değil doğrusu. Yani şunu söylemek lazım zaten biliyorsun bu açlık olayları yani büyük açlıklar hiçbir zaman mutlak kıtlıktan olmuyor her zaman yandaki ülkede veya da yandaki ilde veya hatta bazen yandaki kasabada depolar dolu ama burada yok niye yok çünkü yeteri kadar gelir yok onu satın alamıyorlar veya da o insanların başka planları projeleri var başkalarına satacaklar. İşte ...ihracat için bekliyorlar... ...veyahut da devletin... ...böyle bir yükümlülük hissetmediğinden dolayı... ...devlet o parayı... O, o, ...o gıdaları alıp başka yerde... ...kullanmak istiyor vesaire. Evet geçenlerde de... ...bu konular üzerinde... ...çok yazı... ...hatta kitapta yazan Michael Pollan'ın... ...de katıldığı bir... ...açık oturum gibi bir şey... ...vardı. Konuşma yapmasını da engellemişler aslında büyük sponsorize eden üniversite şirket. Ancak açık oturum olursa izin veririz filan demişler. Neyse o da ayrı bir konu. Ama orada söyledikleri Michael Pollan'ın ve diğer yanında katılan uzmanlarında yaklaşık 11 milyar insanı besleyebilecek kapasitenin mevcut olduğu ve bu konuda hiçbir sıkıntı olmadığına dair önemli araştırmalar olduğunu söylediler. Bu Hı. muhakkak Evet yani bunu zaten çoktan beri herkes söylüyor. Biliyorsun yeni bir araştırma. Evet. Fakat şu, fakat şöyle bir şey var tabii. Yani medya kimin elinde? <gülüyor> <gülüyor> evet. Böyle rasyonel laf edenlerin değil, e, spekülatif e, çılgınlığı pompalamak isteyenler e, medyayı kullanabiliyorlar her an. E, yani yarın birisi çıksa dese ki mesela e, Türkiye'de tarım bitiyor, aç kalacağız, hemen manşet oluyor. E, manşet olunca da tabii herhalde birileri bu işten bir şeyler kazanıyorlar. Ama nasıl kazandıklarını tam bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bu e, şeye baktığımız zaman, e, yani bu duruma, bu bir... Yani aslında kriz olması için hiçbir neden yok fakat bir şekilde kriz olduğu düşünülüyor. Şimdi böyle bir durum tabii kendi gerçekliğini yaratıyor. Yani 2008 baharında işte herkes kriz var çünkü fiyatlar ikisine çıktı. Dolayısıyla hemen gardımızı alalım, önlem alalım deyip mesela Tayland, Türkiye ben pirinç artık ihraç etmeyeceğim. Şimdi Tayland pirinç ihraç etmeyince e, o zaman gerçek kriz oluyor. Yani Bangladeş pirinç ithal edemiyor veya da ne bileyim burma pirinç, pirinç ithal edemiyor. E, o zaman hakikaten fiyatlar yükseliyor veyahut da Kaire'de işte birdenbire e, fiyatlar ikisine çıkınca insanlar sokağa dökülebiliyor. Yani e, bu... E, Zaten yani manşetlere çıkarmak kriz olacak diye bu anlama geliyor. Siz manşetlere çıkarınca bunun tek bir amacı var. O amaç da herhalde işte gerçekten kriz türü bir şey yaratmak. Yani aslında kriz olmamasına rağmen. Mesela bu ihraçat yasakları, işte bir takım insanların ha bak kriz varmış fiyatlar daha da yükselecek. Dolayısıyla ben depoda tutayım bu buğdayı biraz daha gibi düşünceleri birdenbire ortaya bir e, kıtlık çıkarıyor. Yani e, toplamda kıtlık olması, toplamda bir eksik e, üretim olması şart değil. Böyle spekülatif bir atmosferde kıtlık olabiliyor. Şimdi böyle bir şeyden dolayı e, birçok ülke, birçok şirket ee, bir yandan işte güvenlik kaygısıyla yani ülkeler aman öyle bir durum olmasın biz nüfusumuzu sokaklarda istemiyoruz gibi şirketler ve de tabii bu hedge fundlar, emeklilik fonları, işte sermaye şirketleri bilimum aklına gelebilecek bu işten kar etme niyetinde olan herkes ee, bu işe şimdi biraz daha bakmaya başladılar bu tarım işine. Çünkü burada kar var diye düşünüyorlar şirketler. Devletler de burada kendimizi korumalıyız diye düşünüyorlar. Bu son haftalarda mesela birçok, bu Amerika'da hani büyük emeklilik fonları var biliyorsun. Evet. Onlar tarım arazisine yatırım yapmaya başladılar. Hmm. Büyük Hint şirketleri, Hindistan'dan, yani büyük Japon şirketleri, büyük Kore şirketleri yeni yeni tarım e, a, yatırım yapmaya başladılar. Hatırlıyorsun bu yaz e, Türkiye'deki e, haberleri. İşte Bahreyn'den bilmem hangi şirket geldi Türkiye'de 500 bin dönüm kiralamaya çalışıyor. Türkiye'de büyük toprak alıp pirinç üretecekler Finlandiya gazetelerde böyle bir takım e, balon haberler çıktı. Şimdi bu ilginç çünkü e, bir yandan da bu hedef devletler yani Türkiye tam hedef devlet sayılmaz ama e, Afrika'daki birçok ülke e, bu o, olaya karşı kendilerini daha cazip hale sokmak için yeni bir takım yasalar falan çıkarıyorlar ve çok davetkar davranıyorlar. E, aynı şekilde e, sadece Afrika'daki ülkeler değil, e, Latin Amerika'da da bir takım ülkeler, Brezilya, Arjantin ondan sonra Asya'da Rusya, Ukrayna ee, Moğolistan Sibirya'da bir takım yerler Bunlar böyle bir e, toprak spekülasyonu yani gıda üretimine yönelik toprak spekülasyonu için kendilerini açmaya başladılar. Hmm. Şimdi satın alıcı insanlar ilginç şimdi bu, bu son haftalarda ortaya çıkan şeylerden söyledim fonlardan bu aslında bunlar aslında çok ufak bir kısmı daha büyük kısmı, Devletlerin hani bu Sovereign Fund dedikleri olay var ya, evet. yani mesela işte Kuveyt, Kuveyt e, emirliklerde özellikle. Emirlikler, Bahreyn, Kuveyt, Suudi Arabistan, bunlar yani devlet fonu. Bu devlet fonu dolayısıyla devlet tamamen, biraz önce söylediğim gibi kendi kaygılarına yönelik olarak büyük tarım işletmesi açmak istiyor. Evet. Bunlar çok var. Ondan sonra mesela Japonya'da ve Hindistan'da biraz önce söylediğim gibi Kore'de bir takım büyük şirketler. Mesela Kore'de Daewoo şirketi biliyorsun. Araba'dan yapıyorlar meşhur. Bunlar gittiler Madagaskar'ın toplam, yani bu inanılmaz bir olay ve sonunda da inanılmaz bir şekilde sonuçlandı. Madagaskar'ın toplam tarım arazisinin yarısını yarısına kadar olan bir toprağı Madagaskar Devleti'nden, hükümetinden kiraladılar. Yarısını mı? Yarısını. <gülüyor> tarım, korkunç bir akı. Tarım elverişli arazini. Evet, yedikten. aynen. Ee, ve tahmin edebileceğim gibi bu tamamen bir şeydi. Yani nüfusuna, vatandaşına hiç... Yani onu hiç kale almayan bir cumhurbaşkanıydı bu. Bu geçen Nisan'da oluyor. Ondan sonra ve insanlar sokaklara döküldüler. Ee, bakıldı ki olacak gibi değil bir darbe oldu ve Cumhurbaşkanı indi ve de o kontrat da iptal edildi yani demek istediğim bu büyük bir olay ee, şimdi şu anda Afrika'da e, bütün bu sözünü ettiğim insanların e, satın aldıkları veya uzun dönemli kiraladıkları toprağın tamamı Almanya'nın e, ve Türkiye'nin tüm tarım arazisine eşit. Afrika'da kiralı. Evet, Afrika'da. Yani düşünebiliyor musun? Almanyanın e, Almanya gibi ülkenin, Türkiye gibi ülkenin tüm tarım arazisi kadar bir toprak. Şu anda yabancı e, devlet fonları ve yabancı e, şirketlerin elinde tarıma açılmak üzere. Ya da açılmıştır. Peki böyle burada e, mekanizma nasıl çalışıyor onu sormak istiyorum. Yani kiralıyorlar, oradan elde edilecek ürünleri de kendileri istedikleri yere evet. pazarlayacaklar. Şimdi, öyle. şimdi olay şu tabii, mesela, e, kira, bazıları satın alıyor, sadece kiralama değil. E, oradan da gidiyorlar mesela, diyorlar ki bana şuradan bir milyon hektar toprak. Şimdi Bu alınan toprağın e, Afrika'nın bazı yerlerinde, birçok yerinde daha çok... Ee, daha yani tam anlamıyla tarıma açılmış toprak değil bunlar. Biliyorsun Afrika'da hala entensif tarım az. Evet. Yani çok ekstensif tarım yapılıyor. Yani ne bileyim mesela hayvanların otladığı yerler olabiliyor veya gelip bir yerde biraz üretim yapıyorlar. Ondan sonra sene sonra tekrar geliyorlar. Ee, zaten yani dünya gıda üretiminin. E, daha da hızlı büyümemesinin en büyük nedeni Afrika'da entansif tarıma daha geçilmemiş olması. Yani yeteri kadar yatırım yapılmamış olması. Bu tür topraklar mesela Etiyopya'da, Kenya'da, Sudan'da, yani Tanzanya'da daha çok doğu tarafında böyle büyük topraklar daha entansif tarıma geçmemiş. Şimdi gelip bunu alıyor mesela bir ülke Çin örneğin işte etrafına e, çitliyor. Ondan sonra yavaş yavaş burada bir şeyler başlayacak. Şimdi bu bütün bu sözünü ettiğim olay son iki senenin olay. dolayısıyla daha tam ne olacağını bilmiyoruz. Mesela bazı haberlere göre Çin buraya kendi işçisini getirecek ve e, bir milyon Çinlinin e, Çin'in bu kiraladığı veya satın aldığı topraklarda çalışacağı bekleniyor. Köpecek. <gülüyor> <gülüyor> Hakikaten süreal bir durum yani eski bu 1880-90'ların Afrika parçalanması kolonyalizmden de daha süreal bir <gülüyor> durum. Evet Afrikalı kuliler. <gülüyor> evet bazı yerlerde de mesela Etiyopya'da işte gene geçen de bir haber vardı. O kadar düşük ki ücretler. Çin'den insan getirmenin falan anlamı yok. Çünkü insanlar günde 75 cent, yani bizim paramızla işte 1 lira 15 kuruş falan. Yani günde 115 kuruşa çalışan ve de bu işi buldukları için gayet memnun olan insanlar var ortalıkta. Dolayısıyla Çin'li getirmeye gerek yok dışarıdan. Eee, vesaire yani bu e, e, çalışma olayı böyle olacak şimdi senin sorduğun soru tabi çok daha önemli şimdi farz et ki Etiyopya'da hakikaten gerçekten bir kıtlık oldu ondan sonra ama işte 1 milyon hektarın üzerinde e, gayet e, daha ileri bir teknolojiyle mümbit bir şey e, pirinç üretiliyordu evet. diyelim Şimdi mümkün mü Etiyopya'da kıtlık varken bu pirincin işte kamyonlara yüklenip ondan sonra limanlara gitip oradan Şilep'te yüklenip oradan Çin'e gitmesi yani bu çok zor bir olay. Evet ve yani e, e, peki bu hesabı yapmamış olabilir. ne i̇şte, de inanamıyor insan. Ama işte bu çok tuhaf bir durum çünkü dediğim gibi insanlar biraz panik halinde karar veriyorlar böyle şeylere ve de e, devletten devlete olduğu için bütün bu anlaşmalar. Etiyopya devleti, işte eski Marksist Etiyopya devleti, <gülüyor> e, tabi yani kendi nüfusunun çok da öyle fazla düşünmemek durumunda galiba çünkü maksat devleti kurtarmak yani hiçbir zaman halka öyle çok büyük bir şey boyutu değil bu tür kararlarda. O zaman da tabi yeni silahlar satın alarak bu isyan eden halkı bastırmakta halkı bastırmakta kullanacaklar muhtemelen çünkü sonunda para devletin cebine giriyor. Yani bu gayet, gayet ilginç bir durum çünkü gerçekten bir süre şey var, yani hiçbir denetim yok şu anda bunun üstünde. Tam şu sıralarda, bu son bir ay içinde filan Birleşmiş Milletler biraz bundan bunu konuşmaya başladılar. Yani bu tür, bu land grab deniyor bunlara yani tam bir toprak şeyi Kap, kapması evet. <gülüyor> ondan sonra bu olayın bir denetimi mekanizması olsun işte biraz kural olsun bunun üzerinde filan diye yeni yeni bir şey çıktı bir hareket çıktı bunu konuşalım diye ikinci soru tabi de bu olayın tamamen devletten devlete olması yani devletler tarafından kararlaştırıldığı için işte biraz önce senin de söylediğin gibi hani halka kimse bir şey sormuyor ee, ve de yani halkı biz idare ederiz ee, mühim olan sizden para gelsin <gülüyor> ee, bir takım e, şeyler de e, e, e, akademikler eksperler uzmanlar da aslında bu olayın Afrika açısından çok da kötü olamayabileceğini çünkü işte biraz önce söylediğim gibi Afrika'da entansif tarıma geçmek için çok büyük e, sermaye gerektiğini büyük kapital de Afrika'nın kendi içinden çıkmayacağı için özellikle bu Doğu Afrika bölgelerinde bu dışarıdan gelen işte Hint şirketi vesaire bunların aslında buralarda daha intensif tarımla daha üretkenliği yükselteceğini dolayısıyla da içeriye yönelik de üretim yapacağını filan söylemeye başladılar. Tabii bu olur mu olmaz mı bilmiyoruz. Yani e, bir, bir, tekrar bu ürün meselesine gelirsek, yani bunun hepsi ihracata gitmeyebilir. Yani bir kısmı e, daha e, iç piyasaya yönelik bir şey olabilir. Tabii o zaman yabancı sermayenin bütün e, zarar, ziyan ve de sorunlarına rağmen, Afrika'daki üretkenliğin artması açısından bu pozitif bir şey olabilir diye bir tez var ortada. Şimdi bu, yani bütün bu olay yeni bir kolonyalizm Orası muhakkak yani bu globalizasyon çerçevesinde oluşan bir şey. Fakat şöyle bir şey var, bunu besleyen olay biraz önce söyleyeyim gibi bir panik. Yani bir spekülasyon, bir spekülasyon artı Devletler tarafından bir panik, yani biz bu gıda güvenliğini sağlayamazsak diye bir korku. Bu çerçevede de tabii genelde tarımın, tarım sektörünün bu kadar küreselleşmesiyle ilişkili bir takım şeyleri tekrardan düşünmek gerekiyor sanki. Çünkü hakikaten, yani mesela Türkiye tarımına baktığımız zaman, işte eski devlet güvenceleri yavaş yavaş ortadan kalkmış durumda. Bütün bu taban fiyatları olayı, sübvansiyonlar meselesi işte kooperatifler vesaire bunlar pek yok artık ortada. Evet serbest piyasa. Yani. Serbest piyasa ve tabii ki bu da ne demektir? Tarım tamamen oluşan fiyatlara göre çiftçiler kendilerini yönlendiriyorlar her yıl başka tür fiyatlar oluşuyor, her yıl teknolojiler değişiyor, işte sözleşmeli tarımla insanlar işte bu yıl şöyle bir şey yaparken herhalde. yani tam anlamıyla bir piyasa güdümüne girmiş bir tarım sektöründen söz ediyoruz. Şimdi böyle bir durumda bu bütün bu spekülatif piyasa ve bu sözünü ettiğim bu land grabler yeni bir gerçeklik getirmiş oluyor. Çünkü birdenbire gıda güvencesi bu food security deniyordu eskiden gıda güvencesi gündeme geliyor tekrar yani o zaman mesela böyle bir durumda acaba bütün devletler yavaş yavaş bu piyasanın bu kadar hakim olması risklidir biz biraz daha fazla şeye gidebilirim biraz daha fazla kontrol edelim biraz daha fazla kendimizi güvenceye alalım gibi bir tutuma girerlerse o zaman bu yani şu anda içinde olduğumuz aşırı liberal globalizasyona karşı bir şey olabilir. Yani ona bu aşırı globalizasyonu yavaş yavaş azaltan çeşitli önlemlerden, çeşitli tepkilerden bir tanesi de bu olabilir. Evet, epey bir ciddi bir dönüşümünde, hızlı bir dönüşümünde, alefesinde hatta içinde olduğumu söylenebilir yani. Evet, bu da onun bir boyutu gibi gözüküyor. Evet, bunu herhalde daha epey konuşma durumunda kalacağız. Peki, çok teşekkür ederim. Oldu. İyiyim.